Altın Kafalı Balık Evvel zaman içinde Mısır'ın ortasında büyük bir saray varmış. Saray halkı yastaymış. Çünkü kralları bir hastalıktan sonra kör olmuş. Birçok doktor kralın gözlerini açmaya çalışmış ama nafile. Bütün krallık durmadan dua etmiş. Birkaç gün sonra rıhtıma bir tekne yanaşmış. Ve içinden doktor demiş. Doktor vazir halka, denizin karşı kıyısında büyük bir kralın özel doktoru olduğunu ve Mısır kralının sağlığını kontrol etmek istediğini söylemiş. Hmm, hastalık kötü ama umutsuz bir vaka değil efendim. Zor ama imkansız değil. Kralın gözlerini açabilirim ama... Bana çok özel bir tür ilaç lazım. O ilacı yapmak için ne gerekiyorsa size getireceğim. Ama babamı kurtarmak zorundasınız. İhtiyacım olan ilaç altın kafalı balığın gözyaşlarından yapılacak. O balığı büyük denizde bir yerde bulacaksın. Ben yüz gün boyunca buradayım. Bana o balığı o süre içinde getirmeyi başarırsan, baban için o ilacı yapabilirim. Ama yüzüncü güne kadar o balığı bulamazsan, buradan gitmek zorunda kalırım. Prens, adamlarıyla beraber hemen yola çıkmış. Büyük deniz saraya kilometrelerce uzaktaymış. Prens ve adamları altın kafalı balığı bulmak için Altına bakılmadık taş bırakmamışlar. Aylar geçmiş ama balık hiçbir yerde bulunamamış. Ardından yüzüncü günde... Son günün geçmesine sadece bir saat kaldı. O balığı saraya varacağım vakte kadar bulamazsam, doktor vazir gitmiş olur. Ah, ama durmamalıyım. Suya son bir kez daha dalabilirim. Ve prens dediğini yapmış. Bu defa kaderin bir tesadüfü olarak altın kafalı balığı bulmuş. Onu sudan çıkarmış ve bir kabın içine koymuş. Ama tam adamlarına seslenip kayığı geri götürecekken, balığa bakmış ve hareket edememiş. Balık ona çok üzgün gözlerle bakmış. Doktor Vazir gitmiş olsa bile bu balığı öldürecekler. Ve onun üstünde her türlü deneyi yapmaya çalışacaklar. Bunu yapamam. Hangi cezayı hak ediyorsam bunu kabul edeceğim. Ama benim alemden öğrendiğim bir şey var. O da bir masuma zarar vermemek. Prens... Balığı suya geri bırakmış ve sarayına doğru yola çıkmış. Bu yaptığının iyi karşılanmayacağını iyi biliyormuş. Balığı suya geri mi bıraktın? Bu ne cürret? Onu zindana atın hemen! Herkes bilirmiş. Biri bu krallıkta zindana yollandıysa bir daha asla serbest kalamaz ve ve adı anılmazmış. Ama prens cezasını sessizce kabul etmiş ve oradan ayrılmış. O gece kraliçe prensin tutulduğu yere gizlice girmiş. Ah benim oğlum! Baban şu anda çok sinirli. Ama sakinleştiği zaman bu yaptığına pişman olacağını biliyorum. Bu krallığı derhal terk etmen gerekiyor. Ben senin için büyük ayarlamaları yaptım. Ama anne... Kralın emirlerine karşı geldiğimi biliyorum ama sen bu krallığın sahip olduğu tek şeysin oğlum. Seni korumalıyım. Prens nehre açılan gizli bir geçişe yönlendirilmiş. Orada onu bir kayık bekliyormuş. Üzüntü içinde annesine veda etmiş ve yolculuğuna başlamış. Bütün gece kürek çektikten sonra dinlenmek için bir limanda durmuş. Meyve almak için bir tezgaha doğru yürürken, genç bir Arap ona yaklaşmış. Bayım, burada yeni misiniz? Evet, neden? Sen kimsin? Ben iş arayan fakir bir adamım. Size bir uşak lazım mı? Benimle beraber denize açılacak biri işime gelebilir. Ama senin paranı nasıl öderim? Sene sonunda bana ne isterseniz onu ödeyebilirsiniz efendim. Prens... Bu uzun ve hiç bitmeyecek yolculuğu paylaşacak birini bulduğu için mutlu olmuş. Bütün malzemeleri almış ve yeni Arap arkadaşıyla beraber yolculuğuna başlamış. Birlikte haftalarca kürek çekmişler. Ardından bir limana varmışlar. Burası ufak bir krallığa benziyormuş. Burada durmalıyız efendim. Krallığınızdan uzaklaştık ve hayatımızın geri kalanında kürek çekmeye devam edemeyiz. Bir yere yerleşmeliyiz ki krallığınız size ihtiyaç duyduğunda sizi bulabilsinler. <gülüyor> Çok emin konuşuyorsun. Beni aramaya geleceklerini nereden çıkarıyorsun? Hmm. Sadece öyle hissediyorum. Prens ve genç Arap limana çıkmışlar ve krallığı keşfetmeye başlamışlar. Burası güzel bir yermiş. Dinlenecekleri bir han bulmuşlar ve hancıyla sohbet etmeye başlamışlar. Hancı onlara, kralın güzel kızını evlendirmeyi düşündüğünü söylemiş. Prensesin çok cömert ve iyi kalpli olduğunu anlatmaya devam etmiş. Arap, prensin şimdiden bu isimsiz güzele aşık olmaya başladığını fark etmiş. Efendim, prensesi görmeye gitmelisiniz. Hayır, hayır. Gitmemelisiniz prenses. Lütfen ama... Efendimin de buraya yerleşmek istediğine eminim. Efendim gitmelisiniz. Hmm, haklısın. Yarından tezi yok, gideceğim. Ah! Prens, ertesi gün planladığı üzere saraya özgüven içinde girmiş. Kırmızı halıda zarafetle yürümüş ve krala selam vermiş. Majesteleri... Ben buraya kızınızla evlenmek için izin istemeye geldim. Öyle mi? Peki. O zaman düğün için hazırlık yapıyorum. Evet, anlıyorum. Majesteleri kim olduğumu öğrenmek istemiyor musunuz? Ah, Fark etmez. Zaten evlendikten sonra 12 saatten fazla yaşamayacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? E, e, hayır majesteleri. Ben bu çok önemli bilgiyi gözden kaçırmışım her nasılsa. Beni lütfen aydınlatabilir misiniz? Pekala. Şöyle anlatayım. Benim kızım şu ana kadar 192 erkekle evlendi. Bunların hiçbiri evlendikten sonra 12 saatten fazla yaşamayı başaramadılar. Eğer istersen evlenme teklifini tekrar düşünmek için biraz vakit verebilirim. Prens... Bir süre düşünmüş ve hiç tereddüt etmeden, ertesi gün düğün töreni için geleceğine söz vermiş. Hana döndüklerinde, ''Bu inanılmaz. Sen deli olmalısın. Dostum, prensesin bir sorun yaşadığı belli. Muhtemelen kötü bir ruh. Ona yardım etmeliyim.'' <gülüyor> ''Ben vazgeçmeyeceğinizi biliyordum efendim. O kötü ruhla beraber karşılaşalım.'' Düğün töreninin bir benzeri daha yokmuş. Bir taraftan saray görkenli şekilde süsleniyormuş. Diğer yandansa arka bahçede prensin mezarı kazılıyormuş. Herkes bu yabancının hayatını kaybeden 193 numaralı kişi olacağına eminmiş. Düğünden sonra 12 saat geçmiş. Prens karısının önünde büyük bir koltukta oturmuş. Prenses, Arap'ın da aynı odada olduğunu, dolapta saklandığını bilmiyormuş. Arap dışarı fırlayıp Prens'i korumak için bekliyormuş. Saat gürültüyle çalmış. Vakit gelmiş. Prensesin elbisesinin kolundan yavaşça beyaz renkli büyük bir yılan çıkmış. Prens, Saldırmaya hazır olmasına rağmen beklenmedik bir şey olmuş. Bir anda bir müzik sesi duyulmuş. Prens yılanın giderek yaklaştığını görebiliyormuş. Ama hem kendi hem prenses felç olup hiçbir şey yapamıyorlarmış. Müzik onları felç ediyormuş. Kendisini duyan herkesi hipnotize ediyormuş. Ama her nasılsa genç Arap duyularını yitirmemiş. Dolabın içinden fırlamış ve yılanı boynundan yakalamış. Müzik bir anda durmuş ve hem prens hem de prenses hipnotizeli hallerinden kurtulmuşlar. Arap yılanı çabucak büyük tahta bir kaba koymuş ve kabın kapağını kapatmış. Bir dakika, sen nasıl etkilenmedin o müzikten? Hmm, orası önemli değil prensim. ''Asıl önemli olan sizin kurtulmanız.'' Prensesin üstündeki lanet kalkmış. Prens ve prenses birbirlerini buldukları için sarılı bağlamışlar. Bu da yetmezmiş gibi birkaç gün sonra krallığa bir elçi gelmiş. Elçi prensi sormuş ve ona iyi haberi söylemiş. ''Prensim babanız yeniden görebiliyor.'' ''Kraliçeye kendisine sizin gittiğinizi söyledi. Babanız sizin ve prensesin geri dönmesini istiyor.'' İşler derhal ayarlanmış. Prenses, prens ve Arap yardımcısı mutluluk içinde krala veda etmişler. Mısır bir kez daha çok mutlu olmuş. Kutlamalar günlerce devam etmiş. Ama kısa süre sonra Arap'ın gitme vakti gelmiş.'' Ama neden? Burada kalabilirsin. Seni uşağım olarak hiç görmedim. Sen bir dostsun. Teşekkür ederim. Bu sizin cömertliğiniz efendim. Bu tavrınız zaten beni size getirmişti. Seni anlamıyorum. Biz balıkların iyi birer hafızası vardır efendim. Balıklar mı? Evet. Ben sizin bir zamanlar kurtardığınız o altın kafalı balığım... Artık siz krallığınıza döndüğünüze göre ben de krallığıma geri dönmeliyim. Ben her zaman dostunuz olacağım prensim. Sizi korumak için hep yakınınızda olacağım efendim. Ah, evime geri dönmem için bana yardım ettin. O zaman ben de senin evine geri dönmene engel olamam. Prens arkadaşına sarılmış ve onun gidişini izlemiş. Prensin gözlerinde yaş ama yüzünde gülücük varmış. Franz sık sık Büyük Deniz'deki arkadaşını ziyaret etmeye gitmiş. Hayatının sonuna kadar altın kafalı balıkla dost kalmış.